Sonra Firavun diyor ki e, benden başka ilah mı demiştir Demek ki e, salih olmadığı gibi hem mülhit hem de bir devlet reisini ilahla. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a ilah edinmeleri. Salih ve bir nebi. E, demek ki ilahı tek kelime olarak anlamını verdiğimizde Allah'tan gayri ibadet edilen her şeyi diye veriyoruz. E, bu şey kelimesi tamam mı? E, nekreli olduğu için genel anlamda her şeyden ilah olabilir. Arkasına da peygamberden gelen hadis şerifi koyduğunda e, para kulunun burnu yerde sürdürsün. Elbise kulunun burnu yerde sürdürsün. Ona sonra kadın kulunun burnunu yerde sürdürsün. Yani insan sevgi, muhabbet, saygı, güvenme ile yani neye yönelirse yönelsin onu ilah edilmiş olur. Ve hemen bunun yanında da e, muhabbeti yani Allah sevgisini izah etmemizdeki maksat bu idi. Allah sevgi, Allah'a Allah olan sevgiyle Allah Allah için olan sevgiye ayırt etmenin arasında tek bir ince çizgi var. Nedir? Tabii olarak her şeyi sevdiğin gibi, bunu herhalde size korkuda ben örnek verdim hatırlarsanız, korku insanda fıtridir. Yani fıtri olarak insanın korkması kadar tabi bir şey yok. Musa Aleyhisselam bile e, Mısır'da bir kıttıyı öldürdükten sonra kendisine zarar verileceği korkusuyla Mısır'dan kaçtı. Korktu. Ha. Ama... Allah razı ve celle kendisine geri Mısır'a dön dediğinde döndü. Eğer Mısır'a dönme korkusu Allah'a isyana sebep olsaydı yani Mısır'a dön dediğinde dönmesiydi o korku buna mani olsaydı zararlı olan korku budur. Allah'a itaatine mani olan korku Allah'a isyana sebep olan korku hayırlı olan korku değildir. Yani Tabi olanla olmayanı böyle ayırt edeceksiniz. Allah'a olan sevgi ile Allah için olan sevgiyi de böyle ayırt edersiniz. Anlatabildim mi? Yani hiçbir zaman Allah için olan sevgi, insan eşini, çoluk çocuğunu, yakın akrabalarını sever. Mallarını, mülkünü sever. Ama bu sevgi katiyetle Allah'a, isyana sebep olmamalıdır. Veya onun yolunda... Allah'a itaate mani olmamalıdır. Ha? En karmaşık gelen sevgi neydi size orada? Yani tam olarak ayet etmemek hocam. Allah için olan sevgi ile Allah'a olan sevginin karıştırılması. Evet, ben bunu Allah için seviyorum diyerek onu Allah'a severmiş gibi sevme o makama çıkarma. En tehlikeli olan budur. Bunun Ve İbni Kayyum'un da orada dediğimiz gibi. Ve birçok korkulan yani insanların düştüğü, tehlikeli olan sevgi bu sevgidir. sevgidir Allah'ı severmiş gibi onu sevme. O bunu ayırt edemiyor. Ben bunu Allah için seviyorum. Diyor. Bunu anlatabildim mi? Mesela dün bir röportaj veriyorlardı. Eyüp Sultan'ı ziyaret, meselesi kabri ziyaret. Şimdi bütün orada artık Diyanet'in de verdiği bilgiyle hareket ederek orada diyor Allah'tan isteyeceksin diyor, kabirden istemeyeceksin diyor. Çünkü kabirden istersen şirk olur diyor. Ondan sonra ziyareti mübah görüyor. Bak şimdi, burada bizim ayırma noktamız neresidir? Önce yakalamam gereken bir şey, kabir ziyareti İslam'da meşrudur. Sebebi nedir? Ölümü sıkıcı hatırlamak için. ibret almak içindir. Kabir ziyareti vardır ama ibret kastıyla vardı. Onun dışında hiçbir katı taşıyamazlar. Ama umuman insanlar o kabir niye ziyaret ederler? Bir beklentileri var içten. Onun Allah'ı daha çok sevdiği, Allah'ın O'nu sevdiği düşünülerek O'na aracı etme duygusudur. Ve ekseriyetle oraya giden insanları dinleten Allah, ev Sultan'ın yüzü suyundasını. Hemen bunu derler. Onun için şirkteki zaten şeytanın insanlara rahatlıkla yutturduğu çeşidi asıl ile furu dediğimiz arasını ayırt edememe noktasıdır. Şimdi insanı dünyada bir şeyler yapması ama bunu dünya sevgisi onu dünyaya bağlayacak şekilde yapması. Bunu anlatabildim mi? Adam bunu yakaladınız mı? Şimdi meşru olanla olmayan çoğu zaman birbirine rahatlıkla karışır. Ve ikisi zıttır. Şimdi, dünyada bir şeyler yapma yasak olan değil. O seni dünyaya bağlarsa ve Allah'a itaate mani olursa yasaktır. Değilse, yani birisinin bir şeyler yaparak e, Cabir'e de dediği gibi e, ben diyorum alımın tamamını infak etmek istiyorum dediğinde hayır diyor. Ancak malının üçte birini infak edebilirsin diyor. Senin çocuklarını zengin bırakman, fakir bırakmandan daha hayırlıdır diyor. Şimdi insanın çocuklarına bir şeyler bırakması güzel ama o seni dünyaya bağlıyorsa, Allah'a ibadetten alıkoyduysa hayırlı olanı o değil. Bunu yakalamak için mesela altının Allah, Allah Resulü erkeklere haram, kadınlara helal kılıyor. Zinet olarak. Erkeklerin parayı kullanması helaldır. Ama ayete baktığında altın ve gümüş biriktirenler diyor. Bu ne anlam taşıyor? Seni Allah'a ibadetten alıkoyuyorsa, istyana sebep oluyorsa bunun hayrı yoktur. İnfak edilmeden biriktirilen bir şeyse hayırı yoktur. Çünkü o tip malların teskiyesi, temizlenmesi zekatlandı. Zaten zekat kelimesinin aslı teskiye temizlenmekten kaynaklanır, gelin türemiştir. Bunu anlatabilir mi? İlah kelimesinde ve tavuk kelimesinde, kulluk kelimesinde, demin sana kulluğu yani sordular dediğinde aşağıda aslında orada biraz zemin olarak hoş değildi. Şimdi kulluktan. Ee, genel anlamda kulluğun tarifini yaptığımızda, insandan düşünce, söz, kasıt, fiil olarak sudur eden her şey kulluktur diyoruz. Müşkülat kullukta değil. İnsanların hataları kullukta aranmaz. Nasıl? Birisi kullukla itham edilemez. Sen de kulluk yapıyorsun. da kulluk değil mi? Sana derdi, örnek gibi. Askerde şunu şunu yapmak, madem her şey kulluksa sen onlara koy, kulluk etmiyor musun? bir şeyin edasındaki kulluk Allah'a ve o kulluğun Allah'a da nasıl eda edildiğini bilmendir. Misal, daha da örneğini verdiğim gibi namaz bilemektir. Ne yaparlarsa yaptınlar, sen namazı orada kılmaz olur. Namaza verecekleri ceza katiyetle ve katiyetle hiçbir şeyin bedeli olamaz. Orada. Ha Ama ne yapabilirsin burada? Namazı terk edemediğin bir gerçek olmasına rağmen, ha iki namazı cem edebilirsin. Bunu yapabilirsin. Peki hocam şöyle bir şey yapılabiliyor. Ama namazı terk edemiyorsun. Yani düşünerek kılma o namaz. İma ile değil yapamazdım bunu. Allah ha onu yapmaya yani mutlar kılınmış iken ancak o mümkün. Yani burada ruhsatını kullanmış oluyorsun. Tabi bu ruhsat da değil. Ruhsat ancak o demle muzdarip bir hasta olan için doktordur. Senin için değil. Sen orada namazı izleyemezsin. Çünkü Müslüman. Tabi. Başka şeyler mümkündür. Anlatabildim mi? Ha, bu sefer. Burada bilmen gereken ilahın tanımını iyi bileceksin. Ve bu sefer kulluğu iyi bileceksin. Kulluğu biz her ne kadar abede kelimesiyle de kullansa daha önce dediğim gibi elehe, dâne abede hepsi eş anlamlıdır bunlar biliyor musun? Yani elehe ilah kelimesinin aslı elehedir. Manası abede ibadet etti anlamında. Yani dâne gibi şu din kelimesi dâne kelimesinden türemesi. Hepsi boy neydi itaat etti, saygı duydu, güvendi, ondan ümit var oldu gibi ifadeler içerir. Ha. Onun için, abi yani kulluğu da bilme zorundasın, ilahı da bilmek zorundasın. Ha. O kulluk eylemini yaparken senin bir yerlerde bulunma, birisiyle iş yapma ve yani senin bir Yahudi'nin işinde çalışman. Veyahut Yusuf gibi Firavun'a icabında e, Maliye bakanı olma. Orada önemli olan senin Allah'a isyan edecek bir fiilde bulunmama. Yaptığın işi de Allah'ın rızasını gözeterek yapma. Bunu anlatabildim değil mi? Heh. Eğer bunu yakalarsanız, çünkü bu kelimeleri birilerine iyi anladıktan sonra, iyi, iyi anladıktan sonra anlatırsanız bu daha emin olur. Çünkü kulluk kelimesini birilerine anlatmaya başladıysanız, bunu yanlış aktarırsanız sonradan düzeltme zor olur. Tevhidi, akideyi anlatan birisi, katiyetle bugün söylediği bir şeyden ertesi günü böyle değilmiş deyip döndüğü an tevhideki güvenilirliği gider. Onun için hele tevhid adına, din adına aktardıklarınızı kelimesi kelimesine aktarma zorundasınız. Ona anlatırken de içeriğinin dışına çıkmama zorundasınız. Ve birçok insan Allah'a kul olmayı kendisine hayatta hayatta gaye edilmiş olmasına rağmen düşünmesela yükseli. Allah'a hakikaten kul olmak istediğinde ben istediğinden ben şüphe duymam. Ama o kulu anlayamadığını düşünüyorum. Şimdi eğer kendi yaptığını, şirk olduğunu biliyorduysa o, o zaman ölümüne de olsa orada durmaması gerekirdi. Onu yapmaması gerekirdi. Fasiyet yazması değil, orada durmaması gerekirdi. Anladın mı demek istediğini? Çok o şimdi vasiyet ederek ben böyle ölürsem namazımı da kılmayın. Ben müşriyim. Eh, bu kulluğu anlamadığını gösteriyor. O onu samimiyet biliyor diye. Ben bu ortamda kendim için, kendimin aleyhine bile böyle fetva verebildim demeyi bir maharet saydığında O orada masiyet yazması değil gitmesi gerekir ölüm bahisine. Ancak ne zaman şirk ve küfürle e, ikrah anında. O da sözlü telaffuz edebilirsin. Kalbin imanda bütmain olduğu halde. Değilse duramaz. Anlatabildim değil mi? He, o zaman bu güzel oldu. Anlattıklarımızın tevhidle alakalı ilah kul meselesinde e, neden ince çizgiler dedim. E, mesela herhalde bir zaman size ben taviz vermekle yumuşaklığı anlatmıştım. O kadar rahat birbirine karışır ki bir çok ince bir çizgi var. Sen dinden taviz verirsin, buna yumuşaklık dersin. Bunu anlatabildim mi? Taviz yumuşaklık değildir. Yumuşaklığın haddi var mıdır? Allah'a, isyana yani e, hakkı söyledikten sonra, batılın karşısında dikildikten sonra istediğin kadar yumuşak olur. Ölçüsü de çok açık yani net. tabiz vermediği müddetçe yumuşak olur. tabiz vermemek nedir? Hakkı söylüyorsan batılın karşısında dikiliyorsa bitmiştir iş. Ama tabizle yumuşaklık birbiriyle karışmıştır. tasilen tenkit de birbirine çok rahat karışıyor. Herhalde bundan, bunu örnek vermiş miydim size? Yok. Ne alakalı örnek Şimdi, e, herhalde neyse, belki başkasının olup da ben siz düşünebilirim. Şimdi insanların bazıları Kur'an'da Musa aleyhisselam'ın firavuna gidiş olayını ne yapıyor? Kendisine delil edinerek yumuşaklığı tavsiye ediyor. Daha çok parteciler hocam. Ha? Daha çok parteciler Şimdi kim kullanırsa kullansın Kur'an'dan alıyor bu ayeti. Ayet olarak ayet, nas mıdır nas'tır. Allah va ve tutuyor Musa'ya firavuna geri dönmesini, gitmesini istiyor. Hem de yumuşak davranmasını istiyor. Ona yumuşak davran ki olur ki aklı başına gelir, kendini çeki düzen verir. Bak şimdi. Burada üzerinde durulması gereken korkuyla Mısır'dan kaçan Musa'ya Allah firavuna geri git o arzu diyor. Ona yumuşak davran diyor. Hem de firavun gibi tağut birisine Olur ki diyor, ihtimallik ifadedir bu. La Aklı başına gelir, kendisine çeki düzen verir. Şimdi Allah Firavun'un, hakikaten söz dinleyip, hakkı kabul edip etmeyeceğini bilmiyor muydu? Çok Ama neden olur ki ifadesini kullanıyor? Ona o şeyi vermek için hocam, yani kıyamet günü sen bana bu fırsatı Değil. vermedin. Değil. Belki binlerce fırsat verdi, biz bilmiyoruz ihtimal sözünü bizim için kullanıyor. Genel umuyla anlamda. Yani bizim, bizim için. Anladım. Allah onun iman edip etmeyeceğini bilir, biliyordu. Ama biz bilmeyiz ki birisinin iman edip etmeyeceğini. Ne kadar mülhid, firavun gibi mülhid birisi de olsa olur ki iman edip zorundasın. Bu, ben buna senelerdir, anlat, senelerdir anlattım, anlatıyorum, bu laf anlamadı. Bundan sonra da anlamaz ifadesini kullanmaman için. Ve hadiste de diyor ki Allah Resulü sakın birisi için o hidayete ermez. Allah'ın ona hidayet vermez demeyin. Sonra Allah her hidayet de mahcup olursun diyor. Bu ifade bizim için kullanılır Allah için değil. Yani kendisi için kullanmıyor. Ve bir de firavun gibi birisine herhalde bizim düşmanımız ne kadar azılı olursa olsun firavun gibi azılı birisi olmaz. Ha. O da birisi şimdi biri bunu alıyor. Bu ayeti böyle aldığında çok güzel. Bunun tek sınırı var. Tabiz olmaması gerekiyor. Tabiz anladınız mı? Ödün. Çok güzel anladınız. Yani ödün vermedi. Bu sefer birisi de tutuyor El-Übrahim Aleyhisselam'ın kıssasını alıyor. Daha mı? işte yani sizinle bizim aramızda Allah'a inanıncaya kadar bir düşmanlık başlamıştır. Bu hikaye birbirine zıt değil. İkisi yapılması gereken ayrı ayrı şeyleri anlatıyor. Şimdi şiddetli davrananda eğer harici noktasına geldiysen tekfirci noktasına bak şimdi tekfircilerin simasına katiyetle şefkat, merhamet diye bir şey göremezsin üzerinde. Çok katlı ve kaba insaflı. İnsanlar çok soğuktur. Ee, Yumuşaklık ve mürciye noktasına geldiyse. Miskin, mülayim. Yani aynı Celalettin Ruhumu gibi. Kim olursan ol havasında gider. Ve bu sefer ne der? Biz yaratırlarını severiz, yaratandan ötürü der. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyiz. Biz yaratılanı Allah'a inandığı için severiz. Ve o da ipin ucunu kaçırır, bu da ipin ucunu kaçırır. Şimdi biz bunu muhabbette anlatmıştım. Herhalde İbni Kayyem'in sözüyle en son noktada getirdim. Hatırlarsanız, şimdi muhabbet insanın tabiatında bir değer. Buğuz etmede insanın tabiatında bir değer mi? Değer dediğin ölçüm hocam. Şimdi, yani değer değerli bir şey. Tabiatımızdaki bir haslet bu bize. İnsanoğlu istese, istese de istemese de sevecektir eğer sevme denilen şeyin ölçülerini din vermeseydi bize kimi severdik? Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuk çocuğumuzu, akrabalarımızı bile iyi iyiliği dokunan insanları severdik. Kime buğuz ederdik biz? Bize zarar vermiş. Bize de uzak duran akrabamız yani yakınlığımız nesebi bir bağımız olmayandır. Allah şimdi üç noktada örnek veriyor çoğu zaman. E, menpili üç nokta üç ucunda. Mesela Allah için şahitliğe çağrıldığınızda babalarınızın, kardeşlerinizin aleyhine de olsa hakkı söyleyin. Çünkü babanın ve akrabanın yakınının aleyhinde konuşmak zor iş. Yabancının aleyhinde rahat konuşursun. Heh, ne yapıyoruz? En şu noktada eğer sen baban da olsa onun aleyhine de neticelense hakkı söyleyebiliyorsan bak burada nedir? Yumuşaklık yoktur. Biz nasıl e, Allah-u Azze ve Allah Celle'nin de Kur'an-ı Kerim'de de, dediği gibi sakın ha bir kavme olan kininizden dolayı adaletsiz olmayın diyor. Ve adil olma zorundasın diyor. İşlenilen müsbet ve menfi bakacaksın. Yakınına menfiliği zor kullanırsın. Dışarıya menfilik. Müspeti yakınına zor kullanırsın. Dışarıya onu zor alacaksın. Düşün, e, Mekke'li kadının bir eşraftan, kadının birisi ganimetten çalınca Usame buna şey yapmak ister. Aracı olmak ister. Sen Allah'a, Allah'ın Allah hükümlerinin uygulanmaması için mi şefaatçi olursun? Kızım farkıma da çalsaydı ben onun elini keserdim. Diyor. Düşün, yabancı bir hırsızın elini kesmek kolay değil mi? Ama kızının elini kesmek farklı bir konu. Devamlı onun aksini gündeme getirecek. Yani bir müsbeti yakına göre, ele alman değil, uzağa göre. Menfili yakına alman gerekir. Yakına, yakınına göre. Bunu, bunu anladınız değil mi? Ha, eğer bu ölçülerle hareket edersen, dengeyi rahatlıkla sağlıyorsun her şeyde. Yani dengeyi bulursun. Ne? Birisine buğzunda ne de muhabbetinde. Bu sebep muhabbet harcanmalı yerli yerince. Buğuz da harcanmalı yerli yerince. Tevhidin hatırını gündeme getirdiğimizde bir Müslüman üç günden fazla dargın duramaz demesi üç günden daha ileriye ona bu harcamaya başlarsan muhabbetin kime kalır? Kafirlere kalır. Yani sen muhabbeti harcanacağı yere harcamaksa o muhabbet harcanacaksa ki kendisini sana harcattıracak hak etmeyeni harcamaz. Onun için buzu da hak eden harcaman gerekiyor, muhabbeti de hak edene. Eğer sen buzu ki Müslümanların kendi aralarındaki şu çekişmelerine bakın, kendi aralarındaki harcadıkları sadece buzdur. Muhabbeti sadece taraftarlarına yapıyorlar biliyor musun? Halbuki müsbetin yakınası yani harcanması çok kolay. Yani kullanılması uzağa zordur. Adam imanına, Allah'a itaatini ölçü almıyor. Sen benden, benim cemaatimden beni tasvip edip alkışlaman yeterlidir diyor. Halbuki orada hak üzere olan İster yakın olsun, ister uzak hiç önemli değil. Bunu anlatabildim değil mi? Yani her müspet ve mentiliğin arasında bir şey vardır. İnce bir perde. miyiz hocam? Değil. Öyle ince bir çizgidir ki öbürküne atlamışındır. Buna mesela en çok akide'de eden haddül fasır diyoruz. Yani iki zıttı birbirinden ayıran çizgi. İki zıttı birbirinden ayrılıyor. Ve bu sefer ev sende muhabbet varsa, harcanacaksa kendisini mutlaka harcattırır sana. Ama bu muhabbetteki ölçü şeytandan gelmemelidir. geçen sizinle miydi ha. mesela bir şükrünün sorduğu sorulara Allah da Resulü böyle diyor mu dedim Resulü böyle diyor mu evet evet başkaları böyle diyor ama e, Resul yetmiyor mu sana yetiyor yetiyor diyorsun ama yetinmiyorsun söylem başladı ilk başta değil şimdi bu mevzuda Resulün sözü yetmez mi ben sizden daha iyi ha. Ha, Yeter diyor şimdi. vesul yeter demekle o sözde de yetineceksin. Yetinmeyi sergileyemiyorsun. Bugün size dedim değil mi? Tevhid meselesinden bir söz açılınca biz tevhidi kabul eden insanları ne kadar anladık uyguluyoruz, münakaşa götürüyoruz. Tevhidi kabul etmek onu anlayıp yaşadığını göstermez. Anlaşıldı mı? Yani muhabbet sende bir değerse ki öyle harcanıyorsa ki kendini harcattırır, muhabbetin ölçüsünü Allah ve Resulünden alma zorundayız. Eğer o ölçü şeytan görüyorsa işin rağmaktır. Ve o şeytan mesela Tabi ki sana Resul yeter dedirtir. Yetmez sözü doğrudan doğruya küfürde. Resul yeter dediğin seni kurtarır mı? Musa'ya inandın demen gibi. Musa'ya itaat vacik değil sana. Onun Resul olduğuna inanman yeterli. Yeterli. İtaat olsaydı yetinmeyi gerektir. Yani bana Allah yeter, Kur'an yeter dediğinde, ki mesela hadis inkarcıları kullanıyorlar ya Ömer bile Ayşe Validemiz bile Kur'an yeter demiş diyorlar. E siz onların dediği gibi demiyorsunuz. Onlar Kur'an yeter diyorlardı ve yetiniyorlardı. Siz Kur'an yeter diyorsunuz ama kendi aklı, görüş ve yorumlarınızı katıyorsunuz içine. Eğer Kur'an'ın dışında hiçbir şey Kur'an'ı anlatmak için yardımcı olarak gerekmiyorsa siz de gerek. yakaladıysanız ama kaybettiniz de güzel oldu. Buna daha hazırlıklı olabilirdik. İki şey arasındaki ayrıma dikkat etme zorundasınız. Çünkü tevhidi kabul etmekle tam anladığınızı düşünürsünüz. Uygulamaya koyabileceğinizi düşünürsünüz. Veyahut bundan evvel birilerine tebliğ etme ihtiyacı duyarsınız. tebliğ edilmesi gerektiğini düşünürsünüz. Ama aktaracağınız ufak bir yanlış bu adamı da yanlışa götürür. Sizin zaten yanlış anladığınızı gösterir. kendiliğinden yanlış yaptınız. Ve bunun için kulluk hakkındaki bir sohbeti değil. Birçok sohbet var böyle sizilerde. Aynı başlık olmasına rağmen bazen aynı ayetler kullanılmasına rağmen çok farklı yönden bakarak izah edilmiştir. Ve birçok istifade bulursunuz. hele kulluğu, fıtri bazda alırken, imani bazda alırken, tehlük bazıları alırken çok farklı menfezlerden bakarak yaklaşıldığını bulursunuz. Ve çok güzel ipuçları yakalatsın. Yani bir dersler değil, derslerin altınız noktalarla o dersleri de beraber böyle dinleyerek gözden geçirirseniz e, belki bir hayli soru sorma kapısı çıkartmış. Siz soracaktınız. Mesela geçen Cavit telefonda bir soru sordu. Şu ana kadar derse gelen birisi, dersin iş birisinde bir önceki ders için öyle soru sormadı bana. Telefonda cevap vermiyor, buraya geldiğine veriyim dedi. Niye burada soru mektubu soruyorlar? Ha anladım ki senin, hocam dedi sizin dersi dinlerken dedi. Demek ki ders dersden sonra gidince dersi tekrar bir dinlemiyorlar. O an dinledi de yakaladı. Halbuki her dersin etrafında en az 20 soru döner biliyor musun? Şimdi o meseleyi anlatırken hiçbir kimse bir mevzuyu bütün teserratıyla el alıp bir anda onu anlatması mümkün değildir. Ondan bir cüz ancak el alıp anlatabilir. Ama onun etrafında 20'ye yakın soru oluşur. Seni, sende o bir soru oluşturmalı. İhtiyaca bira Orada taktik bir gibi bir, bir ortam oluşmalı. Bir soru sorulsun. Düşün sahabe e, beyaz iplikte siyah ipliği, beyaz iplikte siyah iplik anlıyor. Gidip bir yanlış yapıyor. Bir yanlış olduğunu anlayınca gidip soru sormaya ihtiyaç duyuluyor. Ve o açıklama geliyor. O sahabe böyle bir yanlış yapmasaydı o soru sorulmaz ve biz de bu meselede icabında nasıl mantığıyla mefru'nu anlatmadan bir miktar eksik bulurdum. Değil mi? Onun için hiçbir zaman yani yapılan bir ders dinlenilen bir ders tekrar dinlenildiğinde, onun üzerinde durulduğunda yanlışlar da hiç, yani kötü değildir arada. Yanlışları da kazandırdı değerler bana. Ve soru sorulurtturur size en azından. Ve o anlatıldığı şey, orada. daha önceki anladıklarınıza ve doğru bildiklerinize de ters düşerek bir soru oluşturabilir. Hocam bir şey soruldu mu? Tabii. Sevgili muhabbetler bahsediyoruz. Herhangi bir şey, mesela ben şunu seviyorum, ben bunu seviyorum. Yani mesela, e, bunu örneklendirip olursam mı? Kimse herhangi bir sanatçı, herhangi bir dizi ya da e, karşımıza çıkan herhangi bir şey. Yani nasıl bir şekilde ben şunu seviyorum kelimesini kullanmak insana çıkar olarak Sanki ceza sokar demeyinhalb. Yani, sokabilir. Yani sokabilir. Yani sokabilir hem de tedgin olarak. Yani gerçekten dinlenebileceği Sok, bir tahtar konuşmak sokabilir. Tabii. Yani insan e, Allah Allah resminden gelmediği şerifte insanın ağzından çıkan bir kelime Zakkuma Hacı'nın çekildiği olabilir diyor. Aynen bir kelime Tuğba Hacı'nın da çekildiği olabilir. Ve bizim insanımız çoğu zaman ki o yönlü ben hiç yani kastetmeden bile devamlı dikkat altında tuttuğumu farkına varıyorsunuz. Bizim insanımız söylediği kelimeyi rastgele düşünmeden söylüyor. Bazen o sözler çok kötü şeylere götürebilir seni. Belki bir kasıtsız olarak söylenir o söz ama ileride mayalana mayalana onda kötü bir şey çıkabilir. Bazen bidatların irtikabında bile bir bidatın başlangıçta çok basit böyle, önemsiz bir şekilde başladığını görürsün. Ama ileriye doğru e, halka halka böyle olup da zikredenler verdiği bir örnek gibi o halkada bulunanların hepsi nezaran günü Haricilerle beraber Hazreti Ali'nin karşısındaydı diyor. Hiçbir şeyi küçük görmeyecektim. Onun için bir Müslüman mesela e, bir zaman bir hayli üzerinde durdum bu şans kelimesini. Şans kelimesi Fransızca bir kelimedir. Türkçe bunu kullanır olmuşlar. Belki yüzde kırk kaderi inkara kullanıyor bu kelime. Veyahut tesadüfe kullanıyor. Yani rastladığın bir şeye tesadüfen rastladığını düşünüyorum. Belki yüzde bir ve iki müşkilat olmadan kullanıldı zor dersin bunu biliyor musun? Mesela şansım yerler gitti demekle ha, nasibim iyiydi bugün. Yani ben kısmetliyim de yok mu? Gerekiyor. Ben şansın değil mi? Ben kısmetliyim. Allah'a senin emretlendirilir. Şimdi bu nasibin bedin mi? Bu nasibi sana veren var. Ya tabi geçirdiniz hani. Allah'a sen... Nasibin buymuş diyorsun bugün. Ha şansın iyi gitmedi bugün. Bu <gülüyor> sana verileni. Yani verilene nankörlük etme. O kadar verdiğiyle ona şükretmeme. Yani birçok kapı açabilir bugün şanslı günün diyor ha bugün bugün nasibim bol. rabbim veya daha da yani açık ifade kullanan birisi ise rabbim bugün nasibimi bol eyledi kısmet tabi kısmetimi derdi yani kısmet ise bana taksim ediyor yani ayırla yani. anlamında nasip de odur o doğrudur teva Tebaklık rastgele olmayandır. Yani şans yerinin Kullan, kullanılamaz. Eskiden bize misal, misal şans. Şans da onun yerine kullanılamaz. Şans devamdır. Yani bir gücün iradesiyle değil. Sanki kendi kendine onda bir güç var da. Mesela benim uğurlu tır rakamım diyor. Uğurlu günün köylerde bu çok yaygındır biliyor musun? Mesela bizim Kayı bile. Diyor, biz salı günü iş yapmayız, diyor, bizim uğrumuza gitmez. Diyor. Yarıcımar günleri, cuma seri alakilerinde Bu gibi şeyler. Hı hı. Yani bunlar öyle olmasını temenni ederiz. Çoğu zaman rastgele söylenilen sözler. Ama bu bazen sana çok pahalıya mağazalıyor. Ya uğursuzluk kim ister? Şey Mesela sen? Uğursuzluk... uğursuzluk şirktir. Tabii ki ona inanmak. Yani ona inanmak şirktir. Yani bir Müslümanın ağzından bir söz katiletle rastgele çıkmamalıdır. O sözü neden söylediğini iyi bilmelidir. Rastgele kullanamaz. Kullandığın başını belaya sorun. O an belki bunu çok basit olarak görürsün ama senin etrafında dolanan insanlara düşün. Çoluk çocuğunu düşün. Küçük çocukları düşün. Bu kelimeni senden alıyorlar. Bazen çok tekrarlanan şey mesela şu bizim Aksaki Tekrarcı Sejiden herhalde size örnek verdim. E ben ilk geldiğim zamanlarda bu katiyet ve selamdan Ben yani Çok acayip bakıyordu ben selam verdiğimde buna. Ama selam vere vere ver, vere şimdi ben daha kapıdan giderken selam vermeden varekum selam hocam diyorsunuz. Bu neyi gösterir? Karayı uşatmayayım. Yok. Alıştırma da önemli bir yandan. Kapları sınırlıyor Allah'ın Tabii. Bak şimdi. Ben kima çok yabancı doğsun, sadece beni tanıtsın. Ben telefon açıp selam verdiğimde ha benim olduğumu rahatlıkla anlıyorlar. Yani etrafını güzel şeylere, yani güzel şeylerle alıştıracağım. anneden babadan çok önemli diyor. Ve bunu da ha, ben çoluk çocuğuma öğrettim. Onlar da öğretir tipinde senin işin bitti anlamını düşünme. Bak ben selam vermeyeyim. Benim torunlarım selam öğrenmez. Bulunduğun ortam çok önemli biliyor musun? Sana bile unutturabilirler. Düşün devamlı selam ver büyüyen. Benim büyük oğlum telefonu açar açmaz nasılsın baba der. Düşünebiliyor musun? Yani e, unutturulan insansan kolay insansın. Başkalarını öğretensen unutmazsın. Bunu iyi edeceksin. Ben bu sefer onu dinlemeden selam alayım diyor. O bu sefer mecbur oluyor selam almaya. Yani Kullandığın her kelime ya tuğba ağacının çekirdeğidir ya, ya da zalkum ağacının çekirdeği. Yapılan çıkan yapılan sanatçıya çok konuşmacı biri geliyor ben zannediyorum çok konuşup az düşünmeyen. Şimdi. şimdi belki şöyle denirse hoş olur. Düşünmeden konuşuldu. Ne anlama yani. geliyor? Düşünmeden. E, normal ortamda ölçüsüz birisi ise çok konuşan mutlak yalan konuşur. Ya çok konuşup çok mutsuz mu çok şey. Ben Belçika'da birisiyle bir iş ortağı olduk. Adamla anlaştık gitti babam Onu Oğlum bununla mı antak olduğunu oğlum dedi. O çok konuşuyor dedi. E, ne olmuş var? Oğlum çok konuşan satıgar yalancı olur dedi. Bu adama çok konuşmak da yakışmıyor ki dedi. Hakikaten üç ay geçmedi adamla işiniz. Dediğim gibi eğer hayır değilse hayırın bile belli bir ölçüsü var belli bir, yani noktadan sonra sana rastgele sözler söylettirir. Ki din dönemesi yalan söyleyenlerin çoğunun yalanı bundan kaynaklanır. İlla konuşmayı düşündüklerinde, illa cevap vermeyi katkı ettiklerinden. Ee, devamlı da de zikrettiğim gibi ben hakkı söyleme zorundayım. Hiç kimseyi ikna etme zorunda değil. Ben tebliğ etme zorundayım. İlmi gizlemem. Her soruya cevap verme zorunda değilim. Ben bildiğimi gizlememeliyim. Bunlar hepsi ölçüdür. Müslüman ağzından çıkan kelimeyi onu kelime olarak fark etmeden önce yani teleffuza aktarmadan eğer düşünmeli. Bu söz nasıl anlaşılır? rastgele konuşuyorlar. Bazen öyle mevzu ki birisi hakkında falan böyle diyor. Falan böyle. Ne demek şimdi? O falanın yaptığı işe senin şahit olduğunu ifade eder. Gördün mü diyorum? Yok dediler diyor. O zaman böyleymiş de. Bu bir. Bunun da müşkülatı var. E, e, Müslümde kardeşlerde kafa bilmek kırıb ben Amerika'da kırılıp ben Amerika'da kırılıp ben Amerika'da her işittiğini Amerika'da kırılıp ben Amerika'da kırılıp ben Amerika'da kırılıp ben Amerika'da kırılıp ben Amerika'da kırılıp ben konuyla alakalı bir soru sorabilir miyim? Tabii. Az önce altınlar, şeyler, yumuşla alakalı bir şeyimiz geçti. Şimdi burada e, Süleyman Ateş geçen televizyonda seyircinin birisi röportaj yaptı. İşte efendim dedi erkeklere altın işte dinimizde caiz değil ama işte ben müzik takmak istiyorum şöyle böyle işte bu tür şeyleri ne diyorsunuz dedi. Süleyman Ateş dedi ki o arada, es, saf, eskiden babla diyor işte efendim haliste geçiyormuş falan. Onlar o zaman diyor hadis mudris boş ver şimdi hadisi diyor altın matını insanlar takabilir. O zaman dönemlerde ölçü birimi mi altın buydu. Olayı iyice sapıttı. Daha sonra işte namazla alakalı bölümüne geçti. İşte siz namazı da ama soruyu soranlarında bilinçli birisi belli. Dedik sizde dedi namazla alakalı dedi geçmişte 3 vakit olduğunu söylediniz dedi. Ama namaz 5 vakittir dedi. 5 vakitte de Allah Resulü belirlemiştir dedi. Ben dedi böyle bir şey söylemedim dedi. Kur'an'da üç vakit diye söylemişimdir dedi. Hayır diyor siz bunu böyle söyleyin ama şimdi akıllanıp da bunu söylediyseniz olabilir diyor. Aynı şeyi şimdi altın içinde söylüyorsunuz ve yarın iki gün sonra da böyle söylemeyeceğinizi nereden bilelim? Lütfen televizyonda söylerken Allah Resulü'nü karalamayın. Bak, bak, az önce neydi? Din adına bir şey söylediğinizde ona dikkatli anlayın. Aktarın. İki gün sonra onun tersine derseniz güveniliriz bir Ve en azından Süleyman Ateş, ben burada yanlış yaptım ve de döndüm demeli. Şunu dedi hocam, ben şunu söyledim. Kur'an'da üç vakit olarak siktettim diyor. Tamam hadi bunu böyle kabul edelim. Ama şunu da bir yere yazın, bu altınla alakalı. Yarın iki gün sonra da çıkıp Allah Resulü'nün hadisinde geçiyormuş, haramdır derseniz dedim, ben bunu size kanıtlarım dedi. Allah Resulü haram etmişse bizim için haramdırdı. İyi yapalım. Yani şimdi şeylerle alakalı olur çocuğum? Şimdi ee, nasıl söyleyeyim? Toplumda tabiatıyla da hattan inhirat edenlerin hevalarına yani sorduklarına cevap verebilmek için de böyle bir yeri seçiyorlar. Şimdi düşün. Ee, erkek ve kadın olarak herkesin tabiatıyla ilgisini çeken meşgul olduğu bir şey vardır. Kadından daha çok süslenen bir varlık olamaz. Erkek bunu yapmaz. Erkek bunu yapıyorsa kadınsı bir hale meyili vardır ki bu da haramdır adı şerifte. ben diyor Usame'den tiksinirim diyor Ayşe var demiş. Ama Peygamberimiz otururdu yüzünü gözünü burnundaki sürüp prim temizlerdi diyor. Ve dedi ki de Usame kız olsaydı ben ona şimdi boncuk alırdım ki alırdım diyor diyor. Yani düşün Kızın bu tabiatında var. Yani erkek çocuğunda bunu göremezsin normalde. Ama sonradan bir herhalde bak Yani erkekte altın katiyette de ziynet değildir yani. Yakışmaz da ona. Bir zaman ikiler küçük ben Medine'den gelirken kıza küpe aldım. Birelik aldım. Oğlana başka bir şey aldım. Oğlan tutturuyor. Niye onu aldım? Ben de küpe istiyorum diyor. Bundan istiyorum. <gülüyor> Şimdi sen küçük çocuğa anlat anlatabilirsen bak. Takarsan o takdığın onda kalır gider biliyor musun? Çıkarma gibi. Tam bir gün uğraştım biliyor musun? En sonunda bak oğlum dedi. Ben de var mı dedim? Yok dedi. Babanda var mı dedim? Yok dedi. Amcanda var mı dedim? Yok. Dedi. Babanlarında var mı? de var mı? Alanda var mı? Var. Bak dedim kızlarda var. Erkekler diyor. Biz Ondan sonra bıraktı var. Ha, Bu eğilim bu toplumdaki gibi inhirafa sebep olduysa yani yan çizmeye iki gün sonra da başka bir toplum oluşsun. Ki oluşur bu. Şu an bak şimdi Avrupa'ya Avrupa'da bir şu pek herhalde normal televizyonda falan. Avrupa eden belli başka muntaka ki Fransa'nın kendisi kozmetik üreten dünyada tek devlet sayılır. Kadınlar katiyetle makyajı bıraktılar şu an. Hiç bilmiyorum. Ya tamamen bir hastalık makyaj. Hiç televizyonlarda gördüğünü makyajsız bir gördünüz mü? Yok yok. İnan gibidir suratları. Ve insanın tabi yani tabi hadi daha masum anlatır. şimdi erkekler bile kaşları mavişler alıyor. Bir de televizyon belası çıktı. Olar her televizyona çıkanı makyajlılar diyor. Alan yardım et. Süleyman Ateş'in bazı zirvaları var mı? Hocam ama Süleyman Ateş bazı doktorlar kendilerini cüzandılar. Ama ne mavi dediğini ben. O, bilseydim onu mutlaka çarpardım ben onunla. Kur'an'da böyle geçiyor dedim diyor, Kur'an'da. Tamam, Kur'an'da doğru. Ama diyor, hadis geçmiyor diyor, Hadiste de beş diyor. Biz Kur'an'a göre mi değerlendireceğiz o zaman yani? Şimdi aslında adam bastıracak da, televizyonda da bir şey yapmıyor. Merhaba, ya, 5 mu hocam? Evet. 5 raket olarak geçmiyor 3 hepsi, hepsi geçiyor 3. Gezlemiş olacak, ortamda ortamda ortamda, hepsi geçmez aslında. Hocam ima olarak anlaşılan bir şirket şey geçmiyor. Beşi bulursun. Çünkü ben beşi var geçiyor diye biliyorum. Çünkü orta namazından bana bak. Iki bak orta orta diyor. Ortayı hadis açıklıyor. sene orta diyor. Öğrenden ikindine de orta diyor. Burada tek anlaşıldığı ha. için mi biz Daha, orta diyor. Hı -hı. Dayı, hadis ben... var? Orta namazları. Şimdi bizim için e, kaç olduğu da zikretmesi önemli değil. değil doğru. Namaz kıl demesi tamamen açıklamış. Beş vakit diyor. Benim gitmiştir bu işi işte. Çünkü öbür türlü gittiğinde onlar da bu sefer laf canbazlığına biniyorlar. Şimdi sabah namazını katiyetle şu vakitte fecradıyla geçiyor. Ama bizim için vakti önemli. Şu terliyi versene şunu bir sallayayım.